Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cenkdereli. Bugün e, belki zaten yayın sesinden de anlayacağım üzere e, bir başka yerde konuğum. Çünkü e, harıl harıl <gülüyor> devam eden humbalı bir çalışmanın e, merkezindeyim e, diye e, açayım konuyu. E, aslında... E, Açık Mimarlık Programı'nın dinleyicilerine hiç de e, yabancı olmayan e, bir konudan bahsedeceğiz. Türkiye'nin e, yapı sektörünün e, en önemli e, profesyonel etkinliği olarak tanımlayalım. Daha önce de zaten e, farklı konuklarla beraber e, yapı fuarını konuşma fırsatımız e, olmuştu. E, bu senede 41. kez düzenleniyor. Ee, dile kolay bir insan e, ömrü olsaydı yapı fuarı e, şu anda oldukça olgun dönemlerini yaşıyor olacaktı şahıs olarak e, bunu e, yüzlerce hatta kaç yüzlerce birazdan e, konuşacağız firmanın katıldığı bir e, etkinlik olarak düşününce e, bunun arkasında ne kadar büyük bir emek olduğunu da e, yani bahsetmemek olmaz e, aslında mimarlık dünyası Türkiye mimarlık dünyası için de oldukça e, önemli bir etkinlik Sadece inşaat, e, yapı malzemeleri vesaire anlamına bakmamak lazım. O yüzden bugün e, sağ olsun bizi kırmadı ve e, kendi ofislerinde e, ağırladı. Zeynep Gülşen e, burada konuğumuz. Daha doğrusu biz buradayız, onun konuğuyuz. <gülüyor> Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk Zeynep Gülşen. E, Zeynep Gülşen, ITİ e, Türkiye'nin Türkiye Fuarları'nın e, içerik yöneticisi. E, turizm, gıda e, yapı, ulaşım ve kozmetik fuarları bunlar. E, ama aynı zamanda da benim e, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden dönem arkadaşım <gülüyor> sevgili <gülüyor> Zeynep Uçar. Nasılsın Zeynep? Selam Cey, çok iyiyim. Her zaman senin olmak keyifli. Çok teşekkürler. E, yoğun bir çalışma devam ediyor e, yapı fuarının hazırlığı ile ilgili. E, şanslıyız. Etkinlikten tam bir hafta önce bu programı dinleyicilere ulaştırma imkanımız oldu. 8, 9, 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek yapı fuarı. Benim takip ettiğim zamandan beri hep orada daha önce belki daha şehir merkezinde olabilirdi ama o dev alanda... E, yüzlerce firmanın ve insanın katılımıyla ama mimarlar için de her alanda mimarlar içinde Hı -hı. oldukça ilginç programla e, 41. kez e, tekrar evet. ediyorum. Altını çiziyorum. E, evet altını çiziyorum <gülüyor> ve şu bayat de yapmadan edemeyeceğim. 41 kez maşallah diyeceğimiz e, yapı fuarı önümüzde e, biraz bundan e, bahsedelim istersen. Sen nasıl e, görüyorsun yapı fuarı senin için e, ne anlam ifade ediyor ve e, bu sene neler var? Biraz onları konuşalım. Tabii benim için ne ifade ediyor diye sorunca sen çok klasik olacak o da ama her öğrencinin bir kez tattığı <gülüyor> ve ondan sonra da eğer yapı sektörü içerisinde kalacaksa profesyonel hayatına mutlaka onunla karşılaştığı platformdan bahsediyoruz. Yılda bir kez olan ve tam sayısı şu an 9'un üzerinde katılımcı firmanın bulunduğu bütün TÜYAP'taki 11 salonunda dolduğu bir etkinlik olacak Yapı Fuar İstanbul. Hmm. Bu yılda 90 bin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Yapı Fuar'ın önemi Türkiye yapı malzemesinin hem ulusal platformda hem de uluslararası arenada görünür kılmak ve Türkiye ekonomisinin bir parçası olarak onun lokomotifinde destekçisi olmak. Bu anlamda fuar hepimiz için hem Türkiye ekonomisi hem de sektör profesyonelleri için önemli. Bu yıl 41. yılı özel ve daha sonra da devam etmesi temennisiyle çeşitli yenilikler, gelişimler söz konusu. Bunlardan bir tanesi önemli bir alım heyeti programı. Hem ulusal hem de uluslararası satın alma heyetlerinin katıldığı e, matchmaking dediğimiz hmm. ikiliş iş görüşmeleri söz konusu olacak. Ekonomi Bakanlığı'nın desteklediği bir ilk gün var ve sonraki günlerde bu ufaa İstanbul ekibi yüzü aşkın önemli satın almacıyı fuar İstanbul'a getirecek. Bu çok kıymetli iki yabancılarla Türkiye pazarının tanışması ve işbirliklerinin geliştirilmesi adına. Diğer bir yenilik aslında geçtiğimiz yıllardan beri süre gelen platform bir etkinlik platformu yaratarak mimarlığı konuştuğumuz tasarıma ve malzemeyi konuştuğumuz çeşitli seminerlere ev sahipliği yaptı Yapı Fuar İstanbul. Çeşitli yabancı konuşmacıları, değerli mimarları da ağırladı. Bu yıl ve devamında da artık... ...hani fuar platformunun bu kadar yoğun iş programı içerisinde... ...bilgi edinebileceği, yeniliklerden faydalanabileceği ve... ...farkında olabileceği yegane platformu da daha etkinliklerin görünü kılması gerektiğine inandık. Bu hem ulusal taraftaki iz hem de uluslararası de beklediği bir programdı. Hmm. Bu programı geliştirmek adına da iş geliştirme platformu etkinlikleri başlığında 5 gün boyunca süre gelen bir çalışma tasarladık diyelim Şöyle. naçizane. 8 Mayıs'tan 12 Mayıs'a kadar aslında her günü dolu dolu göreceksiniz. yapı sektörü yani yapı oturumları, mimar konferansları, teknik seminerler, sektörün trendlerini takip etmek adına trend seminerleri, birazdan bahsedeceğimiz mimari sanatsal sınıfları gibi farklı formatta etkinlikler var ki sektördeki her paydaşımızın Mimar, mühendis, yatırımcı, öğrenci, akademisyen ilgi alanlarına göre her günü dolu dolu değerlendirebilmeleri, malzemeyi de deneyimleyebilmeleri yerlerinde hem de değerli endüstri profesyonellerinden 90'ı aşkın konuşmacığı ağırlıyoruz bir yıl. Bu kadar değerli uzmanı da yerinde dinleyebilecekleri bir platformda etkileşimli bir alan yaratmaya gayret göstereceğiz. Çok acayip bir durum <gülüyor> olacak bence. Yani zaten... E İtiraf edeyim yapı fuarı beni her seferinde şaşırtıyor şöyle şaşırtıyor ilk öğrenciyken senin de bahsettiğin gibi gittiğimizde bana çok büyük geliyordu hep ve böyle yorucu falan geliyordu ama sonra mesela şey hissi uyanıyor galiba herkes de, de uyandı o bir yerden sonra yani her sene niye gitmen gerekir ki acaba yapı fuarına diye. Ee, ilginç bir şekilde böyle son işte ya bir meslek profesyoneli olarak son 4-5 yıldır takip ettiğim e, dönemde o fikir çok değişti. Çünkü çok garip e, bir ortam sağlıyor gerçekten. ya yani tanışmak e, bir yana bütün o sektördeki paydaşları, karakterleri e, görebiliyor olmak. Bir de son yıllarda da mimarlık medyası da farklı paydaşlar var. Onlar içerik üretiyorlar. Onların yayınlarını yani eskiden mesela yapı e, endüstri'nin kitap evi falan sadece olurdu. Şimdi çok farklı paydaşlar da var işin Hı -hı. içerisinde. E, ben tabii medya tarafından bakıyorum şimdi mimarlık medyası tarafından. Ama onun dışında yani sektör paydaşı olan firmalar da e, stand tasarımlarından demo programlarına ee, i̇şi böyle çok cazip bir hale getirmiş durumda. Bilmiyorum yani böyle sektör öyle Yok Bayağı ee, şeyi var konusu var. Yani sadece bir, her yıl olan bir tabii ki 41 yıldır her yıl oluyor. Neden çok gitmelisin? Şey. O e, 12 tane farklı ürün grubundan bahsediyoruz. 900 üzerinde farklı firma yapı fuarı her zaman bu malzeme üreticilerinin de yeniliklerini lanse ettikleri bir platform hı hı. oldu ve olmaya da devam ediyor. Dolayısıyla sadece malzeme yeniliklerini görmek değil bahsettiğin gibi yeni işbirliklerinden haberdar oldun, yeni evet. ürün çıkarttıkları ya da yeni ürün grubunun yapı farına girdiğinde evet. farkında oldun ve bir anda o platformda o büyük alanda hepsini tek bir anda gördüğün bir de üzerine farklı işbirliklerine ne hmm. şahitlik ettiğin hmm. bir alan ya bu sene işbirliklerinize özellikle hani etkinlik programındaki işbirliklerine baktığımızda e, açıkçası hani e, tek bir adres olmaya özen gösterdi bu hmm. fair İstanbul e, o yıl içerisinde e, tek bir platformda hem yayın mecralarımızı hem derneklerimizi hem e, çeşitli yani argesiyle dön plana çıkan bir takım e, mimari ofisleri <gülüyor> bir çatı altında toplayarak e, omuz temasını daha görünür kılmasını sağlamaya çalıştık. Normalde ir içerisinde aslında kopuk kopuk farklı etkinliklerle, farklı yayınlarla sektörün haberdar olduğumuz bir e, alışkanlığımız var. Bu yılın bir belli bir tarihleri arası Nedayev ve Faris İstanbul evet, çatısı şey altında bir e, bir araya gelmesin. O yüzden bu e, eşit mesafede tüm e, çözüm ortaklıklarımızı e, fuarımıza bekliyoruz. Şey çok ilginç, ki e, işte e, bu paydaşlıklardan bahsedince e, son iki yıldır e, ben de e, aslında değerli konuk mimarların katıldığı e, seminer programlarının en azından yöneticiliğini yapma e, şansım oldu. İstanbul ve İzmir yapı fuarlarını ziyaret etmiştik. Beraber yer almıştık. Orada bir de böyle arka arkaya görünce aslında hani e, ekonominin e, global mimari kültürel ortamının, e, yerel ölçekte Türkiye'deki mimarlığın arayışlarının nasıl yansıdığını ya da firmaların neye ulaşmak istediklerini, nasıl teknolojik yatırımlar yaptıklarını e, en azından kendi kurumsal kimliklerini bile nasıl temsil etmek için neler yapıldığını e, Hangi, yollardan, hangi geçerek? yollardan geçerek neler yaptıklarını <gülüyor> evet. görebiliyorsun. Çok enteresan bir platform oluyor yani. Bayağı, bilmiyorum ya, hiç bakmadım aslında ama <gülüyor> acaba <ben> yapı fuarının <gülüyor> master tezini ya da doktor yazmış biri olabilir mi acaba? Çünkü <gülüyor> ee, çok acayip bir veri. Çok fazla malzeme var, anlamda? inanılmaz bir veri. Yani e, yapı fuarının kendisi bir tarihçi olduğu gibi aslında <gülüyor> e, o sundu platformda hangi markalar, hangi ürünler Kimler nereden geldi, nereye geldi geçti. Fuar onları da aslında bir takım öncelikler yarattı. Yani şöyle düşün uluslararası bir fuar alanı, e sen bir yıl önceki artık malzeme ya da e, ürün grubu ve standınla var olamazsa her zaman geliştirmen evet. lazım kendini. E bu e, görsel kimine yansımalı, bu iş geliştirmene yansımalı, bu argene yansımalı, bu malzemenin niteliğine ve tasarım ama nasıl evet. e, hani odağına aldığını e, yansımalı. Çünkü öyle farklılaşıyorsun evet. ve o farklılaşman gerektiği hissini de bu tarz platformlarda görüyorsun. Evet, doğru, doğru. Eğer Yapı Farm'ın böyle bir e, öncülüğü ve e, yönlendiriciliği olmuşsa ne mutlu, bütün kurucularından bugüne gelmiş tüm çalışma arkadaşlarının, herkesin bir pay, e, payı var. Zaten şu an itibariyle de fuarın önemli, hem IT Türkiye, yani IT grubun, IT Türkiye'nin yan fuarcılığın ve Yapı Fuarı İstanbul'un da en önemsediği konu hem katılımcı firmaları hem de ziyaretçileriyle nitelikli bir içerik geliştirip o nitelikli içerikle o 5 günü efektif kullanmak ve mutlaka katılmam gereken hmm. o heyecanını yaşatıp bu ee, yatırım odaklı olan bu ekonomide firmaların e, her yıl o yapı Faristanbul'da da bulunmasını sağlamak ee, 41 yıl Dolayısıyla yepyeni hani şey ne denir uzun bir süre. Şimdi artık o 41 yıldan sonra yenilikler 21. yüzyılın getirdiği yeni Tabii. ihtiyaçlar var. O yeniliklere yöne de yapı fuarının kendisini yenilemesi ve gelişmesi gerekiyor. Bunları da takip etmeye ve bu oranda beklentileri karşılamaya özen göstererek yapılan bir plan, program oldu. Bu yıl. Çok iyi. Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Hasan Cenk IT Turkey Türkiye fuarlarının içerik yöneticisi. Bunlarda. da Zor şeyler. Bunlar için başka bir program yapmamız lazım Zeynep. Yani turizm gıda yapı <gülüyor> e, ulaşım konu. Ve her biri insana bir mimarlığa dokunuyor Cenk. Dolayısıyla Dokunmaz, her mı? zaman sohbetinde şey sana eşlik edebilirim. Bunlar, Misafirin olmaktan mutluluk duyarım. Ne güzel Ya bunlar benim için de ilginç şeyler tabii biliyorsun. Yani böyle etkinlik odaklı şeyler yapıp evet. insanları bir araya getirmek. E, bu sene yine tabii ki firmalar var, standlar var e, bildik anlamda. Ama onun dışında özelleşmiş etkinlik Programı gözüme çarpıyor. Daha önceki senelerde de vardı ama bu sefer böyle çok özelleşmiş oturumlar da var. Yabancı konuklar her sene var ama bu sene mesela en azından benim ilgimi çeken Asambul gibi mimarlık dünyasından gelip sivil inisiyatif yapıyordu. Örgütlenmesi olup sonra gidip bir de İngilizlerin önemli prestijli sanat ödülü Turner Prize'ı kazanmış olan evet. bir mimarlık kolektifinin geliyor olması. Onların tabii ki benim gönül bağım olan herkes için mimarlıkla beraber bir şeyler orada yapacak olmaları falan gibi şeyler var. Ama başka neler var? Onları senden dinleyelim. Ya bir kere benim kadar heyecanlı olmanı görmekten Atıra mutluyum. Ben de e, mutlu ve heyecanlıyım. Önümüzdeki hafta 8-12 Mayıs. Gerçekten her gün orada olmam gerekiyor dedirtecek bir içerik var. Ee, biz de bunu yapmaya çalıştık. Ee, sektördeki tüm pay sahipleri de malzeme, inşaat ve mimarlığa dair güncel bilgileri edinebildikleri tek adres olma yolunda hazırlanan ve 20 aşkın işbirlikle e, geliştirdiğimiz bir program oldu. Ee, ben izinle kısa kısa e, nasıl bir program, ne tarz alt başlıklar var onlardan bahsedeyim yönlendirici olması adına. Bir kere yapufuarı istanbul.com.tr web adresinde etkinlik programında da detaylıca hem konuşmacıları hem de içerikleri gün gün izleyebilir ilgililer. 8 Mayıs aslında hem fuarın açılış günü hem de sektöre de mesajların verilmesi gerektiği bir gün olduğu inancıyla bir forum hazırladık. Yapı sektörü gündem forumu. Tam tamına 11 farklı derneğimizin Evet, Müşavirler Birliği Derneği'nden Güyodere, İnder'den Serbest Mimarlar Dernekleri'ne, Uli Türkiye'den Çedbiye ve Türkiye İmsa'da gayrimenkul mimarlık ve malzeme alanlarının çatı örgütlerinin başkanlarını bir araya getiriyoruz ve Merda Yücel Kocarp önemli ekonomi programı ve yapımcısı ve soruncusu Merda'nın Hanım bir forum olacak. Gerçekten de sektörün bu yıl neydi ve önümüzdeki neler bizi bekliyor? Her başkanımız kendi özel alanlarına yönelik mesajlarını verdik ve forum olacak. Hedefimiz bunu her yıl, fuar ilk gününden organize etmek. Sonraki günlere baktığımızda da yapı sektörünün iş odaklı diyebileceğim yapı oturumları. Trend seminerleri diyerek sektördeki yeniliklerden farkında olmamız gerektiğini bize bize gösteren trend seminerleri, ilham veren konuşmalarıyla ulusal uluslararası platformunda yaptıkları çalışmalarla merak uyandıran mimar konferansları, bahsettiğin işte ensemble'nin gelişiyle olan bir atölye çalışmamız ve seninle de bir araya seninle birlikte projelendirdiğimiz de ustalık sınıfları. E, trans seminerlerinde ilgi, çekece, ilgi çekici konular olduğunu düşünüyoruz. Robotla tasarlamak, veriyle tasarlamak, enerji kullanımının sosyal ve davranışsal yönleri, e, dijital müşteri, sanal mı gerçek mi, yapının öteki halleri, adaptasyon geçicilik. Aslında mesela bu trans seminerlerinin e, ortak, başlığı, yani ortak buluştuğu nokta teknolojide bizi neler bekliyor dijitalleşmede, e, mimarlık yapı sektörü e, nasıl etkileniyor ve oradan nasıl faydalanmalı? E, bunun hem insan tarafı hem malzeme tarafını bir araya getiren bir süreç. Yapı oturumlarında ise e, malzeme ve iş odaklı, biraz yön gösteren, e, kıymetlerin ünlü sürü uzmanlarının konuşmalarıyla şekillenen paneller var. Malzemede farklılık yaratmak ürün öncesi dedik. Argenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buna biraz atıfta bulunacağız. Teknolojinin gelişmesi ve argenin geliştirilmesi gerektiğini inandığımız bu 21. yüzyıl değişen dünyasında mimarlık kurumsallaşabilir mi diyoruz? Bu iki taraf teknoloji, mimarlık ve malzeme birlikte konuşurken... ...gayrimenkul ve inşaat yapım süreçlerini unutmamak gerektiğini inanarak... Garmenkurdek gündem, sektördeki yenilikler neler? Ve e, bu yeniliklerin yapım aşamasında enerjiden uzaklaşmadan, komplike yapılar üzerinde çözümleri nasıl olmalı? Bu e, konularımızda ipotrumları var. Son olarak Elbette blockchain'i, görsel teknolojileri, işte VR, AR konuştuğumuz bir dönemde bunlara bahsetmeden geçeceğimiz bir program olamayacağını düşünerek bir de Arc Plus adında yapay zeka, blockchain ve sanal gerçeklik özelinden bir oturumumuzda 11 Mayıs Cuma günü son yapı oturumlarını kapatacak. Ne yapıyorsunuz sen yapı oturumlarla? <gülüyor> Hepsine gitmem lazım diyorsun değil mi? Hepsine gitmem ben daha öte. Ee, yani işte yapı dediğin şey betondur, çeliktir, alçıdır yani. Öyle, <gülüyor> yani <gülüyor> Öyle mi? Öyle olmadı. Yapay zekadan blockchain'e yani bunların yapı fuarında ne işi var e, demezler mi insana. Tabii ki demezler de çünkü ben de şöyle bakıyorum bir yandan. Yani e, Kısa vadede Türkiye ekonomisini bu inşaat sektörü devam hı hı. ettirecek diye görünüyor zaten hı hı. ve bir şeyler değişecekse eğer ekonomik anlamda daha iyiye gitmesi anlamında ya da katma değeri yüksek ürünler yaratılacaksa mevcut sektörel alanlar içerisinde ilk herhalde bunlar olmalı o zaman o sektörlerin inovatif o sektörlerin daha araştırmacı ne bileyim yenilikçi olması gerekiyor inşaat sektörü de bu sektörlerin başında Mutlaka. geliyor. Bu konuların da bunun, onun parçası oluyor olması yani meraklısı zaten bu dediğin başlıkların her birinde bir şeyleri takip ediyordur ama işte 900'den fazla firmanın buluştuğu bir etkinlikten bahsediyoruz ve gerçekten orada bulunan firmaların belki konusu doğrudan bunlar değil bir yandan onlar için de aslında bir öğrenme ve farkındalık platformu ama bunlarla ilgili zaten çalışanlar için de belki bu sene yaptıklarını göstermek seneye de geçen seneden beri nereye geldiklerini göstermek için bir fırsat olacak. Yani. O fırsatı desteklemek adına şunu da söyleyebilirim ki mesela yani her bir etkinlik ve aslında konu başlığını e, eş zamanlı orada deneyimliği olmak önemli. Yani hmm. fuarın platform olarak sunduğu içerik o aslında. Sen program içerisinde e, robotla öğretmekten bahseden bir trend seminerini dinleyip arkasından bunu yapmaya çalışan ya da yapan bir firmayla hmm. orada karşılaşabilirsin. Evet. E, ya da bu yıl e, işte değil gündem konusunu konuşurken ya da değişen dünyanın mimarlığı konuşurken orada yarattığın network'ü ...hemen yan tarafta katılımcı firmalardan birinde sohbet esnasında bir iş geliştirmeye ve başka bir projeye dönüştürebilirsin. Anlık hı hı. o beş günü efektif kullanmanın neden olacak evet. ee, başlıklar aslında bunlar. Evet. Belki de bu yılın yarattığı dinamik önümüzdeki yıl için neden bir e, sebep olmasın? Hı hı. Yani bu yıl belki evet yapay zeka yönelik bir ürün orada görmeyebilirsin ama... Bugün orada o ilhamı alan ziyaretçi ya da üretici önümüzdeki yıl için bir iş geliştirme, bir arge çalışması olarak neden bunu sunmasın? Çünkü Türkiye pazarının buna ihtiyacı var. Yani sadece kendi dünyamızda malzeme üretmekte kalmamız arge ile, pazarlama dinamikleriyle evet. ve e, mimarlık ve şehir-kent ilişkisinden de uzaklaşmadan doğru ekonomik konularını e, içselleştirerek çalışmaları gerekiyor. Buna eğer fırsat verecekse bu platform ne ala çünkü zaten amacı da bu. Hı -hı. Ee, sonra... Ziyaretçi bu... çekmesinin dışında yani orada katılımcı olan insanların aslında kendi alanlarında başka nelerin yapıldığını ya da başka alanlarında aynı sektörde başka alanlar neler yapıldığını görmesi için bir fırsat. Yani çok multidispliner bir alan olduğumuz için de zaten evet. ve e, o malzeme ve mimari konuşurken beslendiğimiz o kadar çok alan var ki onların tanımlı bir... ...platformda tanımlı bir program içerisinde e, görünür olması sağlanan e, konu oldu. E, senin Bir de şundan da bahsedeyim, bu yıl e, hakikaten önemli uluslararası isimlerimiz var. E, Ahim Menges aslında çoğu akademisyen ve evet. e, öğrenci arkadaşlarımızın Bilmiyorum. yakından bildiği, yayınların da yakından bildiği... ...Suttgart Üniversitesi'nden kendisi. Yani hesaplamalı tasarım denince akla gelen yegane isimlerden. Bir de malzeme üzerinde ee, araştırmalar da yapıyorlar. Aynen malzeme öyle. Malzeme ve hesaplama. Hı -hı. Ahim Neis e, 9 Mayıs'ta. Hı -hı. 10 Mayıs'ta Alistair Parvin var. Önemli bir İngiliz tasarımcı. O da Wiki House Hı -hı. E, Vakfı'nın kurucusu, kurucu ortaklarından ortak yani çözüm insanlar için, herkes tarafından, herkes için konut projeleri geliştirilmesi adına bir herkese açık open source dediğimiz bir siteleri var ve malzemelerin ve teknolojilerin buradan yaygınlaştırılmasını sağlayan bir platform. O da yeni endüstriyel tasarım, yeni sanayi devrin üzerine notlar pardon, başlıklı bir konuşması olacak. Dördüncü günde, Endüstri'nin tasarımcıları ve içimaryanın da önemli biri değil Asif Kağan var. İngiliz bir mimar tasarımcı. E, tasarımın yeni sınırlarından bahsedecek. Beşinci gün, son günümüzde de Esenble'in yaparak öğrenme diyerek, 5 farklı kıymetli uluslararası ismi yapmış yabancı konuşmacılarımızı da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Ben de e, mimari ustalık sınıfları e, adlı bir etkinlik kapsamında 3 evet. <gülüyor> gün orada olacağım. Aynen. Aydan Volkan, Boran ikinci ve Emin Balkış'ı e, ağırlayacağız e, ama e, farklı program e, yaptık bu sefer değil mi? 20 e, katılımcı mimarla beraber <gülüyor> anlat <gülüyor> Bak ister o süremiz bitti o yüzden anlatamayacağım ama merak edenler, e, evet, merak edenler e, takip edebilirler. E, Şimdi de elinize sağlık ve kolay gelsin e, dileyim e, ve e, orada görüşmek üzere diyeyim e, sevgili Zeynep Gürşen. Biz, <gülüyor> Biz teşekkür ederiz sevgili Aydan, Emin ve Boran'la birlikte fuarı farklı bir şekilde deneyimleyeceğiz evet. ve malzemeleri aracılığıyla öğreneceğiz. Evet. O malzemeleri e, tanımak ve bu değerli mimarlarla e, öğrenmek kıymetli olacak. Merakları bekliyoruz. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerili. Yağmur, Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.